Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahirabbil-Alamin. Hamdan kütiran, tabiiben, muvarken, fit. Alla külle halin ve külle hâin. Vassarat ve selam ala sîyidina ve sene dina ve mededina. Vetajru'uşina ve tabiibikulubina Muhammedinil Mustafa ve alla al-ihi ve sabihi ve mantebihi bi ifsan ejamgina taybin atahirin. ama baktufağlamu ay yehl ikbwan. f inna ifdal al hadis kitabullah ve ifdal al hedi ve şer al umur muhtesatuha ve kulla muhtesetin bid'a ve kulla bidatin dalale ve ve Kebis senelere muttasıl elennebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İnne şeytane ye'ti ehadakum ve huwa fi salatihi feya'khuzu ishaareten min duburihi feyamudduha feyara ennehu ihtase fela yansarif hatta yesma' ev ev Aziz ve sevgili Mümin kardeşlerim, allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerimize olsun. Allahu u Teala Hazretleri iki çihan saadetine cümlenizi lütfuyla, keremiyle nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir demet okuyacağız bundan izahına başlamadan önce, başta Peygamber Efendimiz'in ruhu pâkine bizlerden bir hediye-i Kur'anî olsun diye, sonra onun âline, ashabına, et etbaına, ahvabına, ifvanına, külafasına, ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşid-i kâmilleri, Evliya Allah, turuk Aliye, Ali'ye silsibisi saadatü meşâhitimizin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan, Gümüşhane'de Efendimiz'den Hocamız Muhammed Saidi i kadar türk Aliyelerimizden Aliye'lerimizden güzeran eylemiş olan cümle tarikat büyüklerimizin ruhlarına ve bu beldeleri fetheden Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhuna, hasreten Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve ordusu mensuplarının ruhlarına beldemizin medarı, iftiharı beldemize methum bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin ve Sahil sahari Kiram'ın ve Salihlerinin ve Evliya Allah'ın ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis dersine dinlemeye feyze alma sevap kazanmaya gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına bizlerden hediye olsun, ruhları şad olsun, makamları âlâ olsun dereceleri yücelsin diye bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyalım. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. okuduğumuz hadisi şerifler Ramudül Ahadis kitabımızın 102. sayfasındaki 6. hadis ve devamı olacaktır. 6. hadisi şerifin mübarek metnini Arapça aslını okuduk. Şimdi izahını, tercümesini söyleyelim. Ebu Said el-Hudri'den Ahmet İbni Hanber ve İbni Abdülber rivayet eylemişler. Peygamber Efendimiz bu rivayete göre buyuruyor ki, ''İnne şeytane'' biliyorsunuz iki haftadır şeytanın melanetleri, oyunları ile ilgili hadis-i şerifler sırada olduğundan alfabetik elifte sırasında alfabetik dersek yüz binlere ceza. O değil. Elif B sırasında oldu, o geldiğinden Shin harfi, Inne, Elif harfi olduğundan efendim onlar geliyor, iyi de oluyor, toplu bir bilgi sahibi oluyoruz şeytanın oyunları hakkında bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Inne şeytane, İnne Arapçada edatı tahkik derler, bir şeyin muhakkak olduğunu bildiren bir edattır bu, muhakkak ki şeytan eti أَحَدَكُمْ ف۪ي صَلَاتِهِ Namazında sizden birinize gelir bu bir şeytan. فَيَأْخُزُ بِشَارَةٍ مِنْ دُبُرِهِ Ve adından bir kılı tutar. فَيَمُدُّهَا <feyyemudduha> Ve onu çeker. Ferara en nehu ahdese adam da şeytanın bu oyunundan sanır ki ahdesi kaçtı, yellendi sanır. Bak adından bir kılı çekip tutup çektiği için oradaki kıpırdıdan acaba ben ahdesimi kaçırdım mı, yellendim mi diye bir vesvese gelir içine. Şeytan yapıyor bunu. Bir kılı tutuyor. Çekiyor, kıpırtı oluyor orada. Ah galiba abdestim kaçtı der insan. Öyle demeyecek. Ferayen sarı, namazı bırakıp gitmesin. Efendimiz tavsiye ediyor. E, Kıpırdar gibi oldu, ferayen sarı. Gitmesin, hatta Yesma saltan, ev yecide rüyam. Yerlenmenin sesini duydu mu? Yok. Kokusu duyuldu mu? Yok. Şeytan orada oyun ediyor işte. Yani namazda huzuru kaçırmak için melunluk yapıyor, mendeburluk yapıyor. Alçak, alçaklık yapıyor. Mümin kul Allah'ın divanına durmuş, kıskanıyor. Bak bu mümin kul Allah'ın huzuruna girdi, Allah da onu seviyor. Allahu Ekber dedi, el pençe divan bağladı, divana durdu. Allah'a elhamdülillahi alemin diye hamd ediyor, Allah diye tesbih ediyor, sevap kazanıyor diye kızıyor, kıskanıyor. Hadi bir şey yapacak, gidiyor, abdesti kaçmış hissini vermeye çalışıyor. Hakikaten insan, şeytanın bu kendisine verdiği hislere, duygulara, vesveselere kendisini azıcık bir kaptırdı mı, bu iş makinesine elini kaptırmaya benzer. Elini kaptıran kolunu kurtaramaz, vücudunu kurtaramaz. Şeytanın vesvesesi ne kulak vermeyecek, ona iltifat etmeyecek, sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Senin işin fitne fesat. Sen benim sanki abdestim kaçmış gibi yaptırtıp namazdaki zevkimi, huzurumu, keyfimi, huşuğumu yok etmek istiyorsun. Sevap kazandırmak istiyorsun. Ben sana uymuyorum diyeceğim. Eğer kaçtıysa abdesti, peygamber ahenimiz garanti veriyor. Ses duyuldu mu? Duyulmadı. Yok öyle bir şey. Koku? Koku da duyulmadı. E demek ki gaz çıkmamış. Demek ki yok bir şey. Şeytan oynuyor. Şimdi şeytanların çeşitleri var. Görev taksimatı da yapmışlar. Çeşit çeşit görevleri yapanları da var. Geçen hafta geçmişti. Nasıl bayraklarıyla çarşı pazarı gittiklerini okumuştuk. Hem de çarşıya pazarı ilk giden esnafla gidiyor. En son giden esnaf ayrılıyor ayırıyor oradan. Orada kandıracak müşteriyi de kandıracak. Dükkan sahibini de, satıcıyı da kandıracak, alıcıyı da kandıracak. Alıcıya yalan e, şey satıcıya yalan söbettirecek. Yalan yere yemin ettirecek. tartıyı ölçüyü eksik yaptıracak. Alıcıya başka oyunlar oynayacak. Efendim, günaah sokacak. Tam günah e, işlettirme fırsatı bulacağı bir yer diye bayraklarıyla gidiyor çarşı pazara. Ha, namazdan gelenini bırakır mı? Bırakmaz. Ona da gelir böyle namazda abdestin kaçtı diye vesvese vermeye çalışır. Başka başka şeytanlar var. O, onların vazifesine bir grubunun vazifesi abdest alırken bir insana tekrar tekrar abdest saldırmak. Başlıyor, baz istinşak, yüz yıkamak, ev yıkamak, hop yeniden başlıyor. Hayrola kardeşim gel bakayım ne oldu sana? Niye abdesti yarısından kestim tekrar başa geldim? aptestin kaçtı gibi oldu. Bak şeytan vesvese veriyor. Gibi oldu. Gibi oldu. Olmadı bir şey aslında. Abdestini kaçtı zannettiriyor. Vesvese veriyor hadi başına. Peki bu seferlik yıka bir daha yapma. Hayır. Bir daha yeniden yıkamaya başladı mı yerde gene başa getirttirir. Oynar. Kedinin yumakla oynadığı gibi şeytan insanın gönlüyle oynar. Aldatmaya çalışır. Çaresi ne? Yüz vermemek. Yüz vermeyecek. Benim kesin olarak bozulduğuna dair bir emare yok. Abdestin bozulmadı diyecek. Özel şeytan var abdeste vesvese vermek için. Başka şeytan var namazda vesvese vermek için. Na, ne yapıyormuş? Geliyormuş insanın mak adından yer çıkma yerinden kıl tutuyormuş, çekiyormuş. Kıpırdı, Orada kıpırdı oldu. Galiba ben gaz kaçırdım, yenilendim sanıyormuş insan. Şeytanın işi. Namazdan huzurunu bozmak için. Yüz vermeyecek. İnsan buna bir yüz verdi mi mahvolur. E nereden biliyorsun hocam? Böyle çok kesin konuşuyorum. Başımdan geçtiği için biliyorum. Lisedeyken abdestin iyi olmuyor. İdrar tam kesilmiyor diye bana bir kancayı taktı. Bu mel melun şeytan. Ya öyle ezanı okumuyor. İkindi vaktine kadar ben abdest alalım. Bir daha alırdım, bir daha alırdım, bir daha alırdım, bakardım, efendim, biraz da ıslaklık var, filan gibi gelirdi. Bunların hepsi şeytanın oyunlarıdır. Aman, şeytanın oyununa gelmeyin. Tabii her şeyin usulü var. Yüz numaraya gitmenin adabı var. İdrar yapmanın adabı var. Temizlenmenin adabı var. Efendim, istidranın, istincanın adabı var. Elbette insan, Yemek yediği gibi yüz numaraya da gidiyor. Yüz numaraya gidince de yapacağı işlemler var. Temizlik işlemleri var. E bunların da bir ölçüsü var. Kimisi ne yapıyor? Yüz numaraya gidiyor. Delikanlı adam. Bülücün pantolonu giymiş. Dışarıda sıkışmış. Yüz numaraya gidiyor. Ayaktan efendim, boğaz köprüsü gibi ayaklarını açıyor. Şaldır şuldur, şaldır şuldur, şaldır şuldur. E bir adam, be mübarek, be Müslüman oğlum Müslüman. E senin bu şaldır şundır yaptığın şeyler yere çarpınca zerreler nereye gidiyor? Paçasına geliyor, sağına gidiyor, soluna gidiyor. Böyle, bir, böyle şey olur mu? Müslüman temizdir. Olur mu üstünde idrar, sıçrantısı, damlası efendim olursa olur mu? Ondan sonra da bitti mi bitti hop içeri hay Allah yürüyor gidiyor. Gel bakayım bile. İndir bakayım pantolonunu. ...bak iş çamaşırın ıslak işte gördün mü? Gördün mü? Tam sonunu almamışsın... ...yarısı yüz numarada... ...yarısı da senin donunun iş çamaşırını... ...ıslatmış işte bak. Neden bunları böyle açıkça söylüyorum? Olan şeyler bunlar. Oluyor hep. Ateşli olmuyor adamın. Veya kadının neyse. Kadının da adamın da... ...bu işin sonunu beklemesi lazım. Sabırlı olması lazım. İyice bitirmesi lazım... Efendim iyice kurulaması lazım. Yıkanacaksa yıkaması lazım. Ondan sonra da biraz şöyle birkaç adım atması lazım vesaire filan. Tamam. Fazla uzatmaya gelmez. Fazla uzattın mı vesveseye gider. Çok gevşek yaptın mı pantolon ıslak kalır abdestsiz de kılarsın. O da olmaz. Ölçüyü bileceksin. E, hakikaten efendim idrar kalmayacak gibi tedbirini alacaksın vesvese tarafına kayacak kadar işi büyütmeyeceksin normal ölçü içinde abdestini alacaksın çünkü şeytanın her zaman her zaman etrafında dolaşıyor işi seni seni üzmek sana sevap kazandırmamak sana günah işletmek sevaplı işleri de bozmak İşiyor etrafında dolaşıyor. Namazda da, bak şimdi önümüzdeki şeyde ne gelecek. Onu da okuyalım, ikinci hadis-i şerifi. Bu namazdaki abdesti kaçtı sanması. اِنَّ الشَّيْتَانَ اِذَا سَمِعَاً نِدَاءَ بِسْسَلَاتِ اَحَالَ لَهُ دِرَاتٌ La yisme o yisme asaltuğu. sekete raja fe vesvese. Fizâ ikamete zehbe. Hatta la yisme asaltuğu. Fizâ sekete Ebu Hureyre radıyallahu anh'te. Bunu da Müslim, rahmetullahi, yağıyım, hadis alim rivayet etmiş. İnne şeytane bu görünmez düşmanımız içimizde dışımızda olan olan var olan ama göremediğimiz şeytanımız şeytan, şeytan denilen düşmanımız innes şeytane hiç şüphe yok ki şeytan idâ semi'an nida'e bis salâtı namaz kılınsın diye seslenmeyi duyunca namaz için seslenme ne demek yani? ezan müezzin çıkıyor namaz için Allahu Ekber diyor Eşhedü en la ilahe illallah diyor Hayyâle selah diyor. Hayyâle selah ne demek? Haydin buyurun namaza gelin Hayyâlel felah kurtuluşa gelin. işte namaz için nida ettiği zaman münadi yani müezzin ezanı okuduğu zaman onun sesini duydu mu izasemeyen nida ebi namaz için ezan okunduğunu işitti mi şeytan ehhâle <gülüyor> ''Hatta la yesma savtahû'' Efendim, kaçar şeytan. Nereye kaçar? Nasıl kaçar? Çirkin bir şekilde kaçar. Yellene yellene kaçar. Drat yerlenme demek. Sesli sesli, efendim zarta ede ede, kaçar şeytan. Nereye kadar kaçar? ''Hatta la yesma'a savtahû'' müezzinin sesini duymayacağı yere kadar kaçar şeytan. Hem de yerlene yerlene kaçar. Çirkin şekilde kaçar böyle. Feiza Sekete müezzin nidasını, ezanını bitirdi mi? Sustu mu? Raca. Geri gelir. Fırt geri gelir. Onun gelmesi gitmesi kolay. Serahiyeti var, hakkı var. Yaradılışı müsait gelir. Sevesvese Namaz kılacak insanlara, ezanı duymuş insanlara vesvese verir. Neler neler, nasıl kandırır? Hadi evde namazı kılarsın der. E çağırdı müezzin, işte gideyim kılayım. Çalın kılarsın daha bak işte yeni ilk vakti. Üç saat, dört saat daha bu namazın vakti var. Eve gidince güzelce ahtas alırsın, kılarsın der. Camiye sokmamak ister. İşte yok ile gideceğim derse, Burada e, sünnet için bekleme der. Bir dahaki ilerideki camiye yetişirsin. Orada sünneti kayıtarırsın ararsın. Kırpıştırırsın. Makaslarsın. Efendim, farza, farza yetişirsin. Sünnetten kurtulursun. E, sünnet fena bir şey mi? Kurtulunacak bir şey mi? Değil ama şeytan öyle der. Burada kılsa sünnetiyle kılacak. Onun şey yapmasın diye evine biraz daha yakın yerde ya, namaz git orada kılarsın der. Adama nefsine tatlı gelir. İyi be. Burada bekleyeceğime be. camide besleyeceğim. İmamın gönlü olacak. Sarı'nın cübbesini giyecek, müezzinin gönlü olacak. Rahmet getirecek ve namaz kılacaklardı. Öf be. Ee, uzatıyor burası. Ben öbür camiye gideyim der. Sünnet de hem, sünneti de tezcilat yapmış olurum Halbuki Sünneti kılsa sevap kazanacak, fena mı? Ama, onu hoş göstermez şeytan. Ama bir oyun daha eder, öbür camiye vardığı zaman geçmiş olur, orada da imam müezzin acele etmiştir, bu gider namaz yok, bitti. Cemaati kaçırttırır bak. Kaçırttırır cemaat. Oyunların akla gelmeyen çeşitleri, hepsini, yani içinden bir dövgü geldi mi, şeytan bana ne oyun ediyor diye düşüneceksin nasıl kandırmak istiyor diye anlayacaksın, anlarsın. Yavaş yavaş anlar insan. Biraz tanıdı mı şeytanın oyunlarını işte bak Peygamber Efendimiz öğretiyor. Ezan okundu mu ezanın duymadığı yere kadar kaçıyor, ezan bitti mi? fırt geliyor vesvese veriyor. Namaz kılacakları kıldırmamak için vesvese verir. Her insana bir başka türlü. Sana da gelir der ki bak senin abdestin eskidi hadi bir abdest al. Bir daha. Sen de abdest alma sevgiler. Kendi abdest almakta, e bak şimdi bu abdestin iyi olması için bir de yüz numaraya gir der. Efendim bilmem ne filan, burada kaçırtır namazı. Öyle yapamazsa, işte abdest alırken vesvese verir. Olmadı bir daha, olmadı bir daha der filan. İşi vesvese vermek. Ezan okundu, ezan bitince. O arada vesvese verecek. Herkese gider böyle sataşır, bir şeyler yapmaya çalışır. Feyz-i ikamete Bir de içeride artık sünnet filan kılınıyor farz için ikamet getiriliyor. Efendim, kat kametü salatu kat filan. Onu işittiği zaman zehebe hatta la yesma salta Gene gider. Sevmez ezanı, ikameti bu şeytan. Sesin duyulmayacağı yere kadar gider. O zaman biz de namazlı, ezanlı yerde oturmalıyız. Adamlar yazlığa gidiyor, cami yok. Ezan yok. Bak cami cami olan yerden, ezan okunan yerden, ikamet getirilen yerden kaçıyor ve oraya hakimiyetini kuramıyor. Ezan okunmayan yere şeytan hakimiyetini kurar, saltanatını tesis eder, orası şeytanın bölgesi olur. Şeytanın kurtarılmış bölgesi olur, anlayacağınız şimdi, sizin anlayacağınız. Ezan okunmayan bir yeri, yer nedir? Şeytanın kurtarılmış bölgesidir. Artık sen oradaki şeytanlıkları düşün, neler olacağını. Şeytanın mülkü. Şurası hudut, burası imanlıların mülkü, orası şeytanın mülkü. Orada neler olacağını kıyas et, anla artık. İkamet getirildiği zaman da gene gider, ses duyulmayacak kadar. Feyza sekete, bitti mi ikamet gene gelir. Raca, geri döner, fevesvese, gene vesvese verir. Efendim ne vesvese verir? Birisi Allah-u Ekber diyor. Bir daha Allah-u Ekber diyor. Bir daha Allah-u Ekber diyor. Gel ya niye böyle yapıyorsun? Olmadı gibi. Bak ona, onunla öyle oynuyor. Kimisi Allah-u Ekber diyor, duruyor. Ya evden sana bakkaldan ne al demişlerdi. Dur bakayım. Pirinç al demişlerdi. Kaç kiloydu? İki, iki kiloydu. Ne cins olacaktı? Persaniye olacaktı. O bakkal pahalı bu bakkal ucuz. Ne yapıyor şeytan bak şimdi aklını meşgul ediyor bir şeylerle. Namazda durdu ve sese veriyor vesaire böyle yapar. Bu da şeytanın namazdaki macerası, serüvenleri. Sekizinci hadis şerri. İnna şeytan e yetti hadi kom teyakulü <gülüyor> men kalaqat teyakulü Allah teyakulü men kalaqat Feza vecide hadi kemzalike fele yekul amenetu billahi ve rusulihi fe inne yuz gelha anhu yuz bu anhu İbn-i Ebü Dünya isimli alimin bir kitabı varmış. Mekâidü şeytan. Şeytanın oyunları diye bir kitap. İbn-i Ebü Dünya bu işi faydalı görmüş. Bu hadis alimi şeytanın oyunları diye Hileleri diye bir kitap yazmış. Mekâi düş şeytan. Bunu arayalım bulalım hocam. İnşallah Süleyman'ın Kütüphanesinde filan. İbn ebit dünya, Mekâi düş şeytan. Efendim bu orada rivayet edilmiş bir hadis şerif. Hazreti Ayşe anamızdan. Hazreti Ayşe anamız alim, alim hatun. Peygamber Efendimizin zevcesi, Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kızı, Sıddık kızı Sıddık'a o da Sıddık'a o da Sıddık yani o Ayşe o validemiz alim bir hanımdı rivayet ediyor peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu İnne şeytane muhakkak ki şeytan ye'ti ahadeküm sizden birinize gelir feyekul men ki, seni kim yarattı şeytan soruyor şimdi sizden birinize şeytan gelir seni kim yarattı feyekul Allah Allah yarattı Allah yarattı der, sizden biriniz. Bak bu sefer ne şeytancı laf söylüyor. Fe yekulü men halakallâh Allah'ı kim yarattı? Bu sefer böyle der. Bu, bu söz, bu soru olmaz. Yalandır, yanlıştır. Neden? Eğer yaratılmışsa, halik olmaz. Mahluksa halik olmaz mahluk varsa onu bir yaratan vardır o yaratanın da artık yaratıcısı olmaz Ak akıl dışı aklın dışında bu soru e var onu yaratan var Ha o zaman bu bu yaratan değildir bu yaratılandır ötekisi yaratandır e onu yaratan var e tamam o da o zaman mahlukmuş onu yaratan var e ama bir yerde yaratan Allah'tır Ötekiler yaratıktır. Allah'ı yarattığı sözü akıl dışıdır, mantık dışıdır, yanlıştır. Teselsül batıldır derler. İslam felsefesinde, ilmi kelamda ne demek? Yani onu kim yarattı, onu kim yarattı, onu kim yarattı? Bu müteselsül, gitmez. Durur bir yerde, durması lazım. Durmazsa izah olmaz. Akıl, mantık gider. Bu bir yerde Evet, asırlar geçmiştir, tamam beni beni Allah yarattı, anamı babamı Allah yarattı, dedemi Allah yarattı ama bir yerde, işte ilk yarattığı zaman, yarattı Allahu Teala Hazretleri, o mahluk ötekisi yaradan Allah-u Teala Hazretleri Halip. Teselsül olmaz. Teselsül yanlıştır, batıldır, akıl dışıdır, mantık dışıdır, ilim dışıdır, irfan dışıdır ama şeytan cahil insanı avlamak için bunu da sorar gün gibi aşikar, akla, mantığa uygun olduğu halde efendim, Allah'ı kim yarattı der. Allah yaratılmamıştır. Allah yaratandır. Evveli yoktur, ahiri yoktur, ezelidir, ebedidir, mahlukatına benzemez. Bizim yarattıkları gördüğümüz zaman aklımıza gelen bilgiler gibi, müşahedeler gibi bir şeyle anlaşılmaz. Leysa mislihi şeyün. Ve Hüseymiye'l-Basir o alemlerin Rabbı'dır, Allah'tır. İşte şeytan oradan girip aklını çelmeye çalışır. Kimleri, kimlerin aklını çeler? Aklına fazla güvenenler vardır. Şöyle biraz, efelendi mi? büyükleri terlemeye başladı mı? Delikanlı oldu mu? Mahallede böyle horoz gibi kavararak dolaşmaya başlar. Belli bir yaştan sonra insan. E biraz da okula gitti mi... Yese bitti, üniversiteye geldi bu çeşit şeyler, felsefe dersi mantık dersi psikoloji dersi, sosyoloji dersi, bilmem ne dersi, bilmem ne dersi derken, derslerde bir şey yok hocası adam olsa terbesi genel adam olur, hocası dinsizse bu sefer bu derslerden çocuklara dinsizlik aşılamaya çalışır köy öğretmeni ne yapmış çocuklara? nasıl bak, mendeburlukları nasıl yapıyorlar, bilin de Düzeltmesini de bilirsiniz. Çocuklar, Allah var mı? İnanıyor musunuz? İnanıyoruz. Annelerinden, babalarından öğrendiler çocuklar. Evet, var. inanıyoruz. E peki, bak Melun hocaya bak. Kapkara, kıpkızıl herife bak. Öğretmene bak. Eğitmene bak. Neyse. E, peki çocuklar, hadi bakalım Allah'tan şeker isteyin. Çocuklar birbirlerine bakıyorlar filan. İsteyin. cetvel elinde. İstersene ee, gülecekler. Çocuklar gülemiyorlar. Hoca ciddi. İstein. Ya Rabbi bize şeker ver. Şeker geldi mi elinize? Çocuklar şeker geldi mi elinize? Gelmedi. Ee, bir de öğretmenim şeker isteyin değil bakalım. Öğretmenim şeker ver. Alın şeker. Alın şeker. Alın şeker. Bak nasıl ginsiz birkaç şey yok. Gördün mü insanları şeytanlar olur muymuş? Olur. Bak nasıl algatıyor çocukları. Küçük çocuğu buldu. Aklı az çalışıyor. Tecrübesi yok. Nasıl çalışıyor? Ben onun yerine olsam o çocukların yerine olsam ne yaparım? O cebindeki şekerleri bitirdiği zaman hocanın yanına giderim. Öğretmenim şeker ver bana derim. Hadi bakalım. Bitti cebindekiler. Pili bitti ne yapacak? Kapıyı sar. O zaman sen yoksun. Senin mantığına göre o zaman öğretmen yok. Ya. Öyle aptal öğretmenlere öyle akıllıca cevaplar vermek lazım tabii ama küçükleri avlarlar. Notunu kırarım der. Karnına zayıf veririm der. Öğretmenlik otoritesini, affedersiniz kuvvetini, selahiyetini efendim, ters yönde kullanır filan. İnsanların şeytanları bunlar. Rusya'da Bolşevik itilalinden sonra bu vakte kadar hep dinsizlik devletin resmi felsefesi oldu. Resmi Efenin çalışması oldu. Onlar hep mekteplerinde çocuklara Allah yoktur diye öğretiyorlar. Ama tutmadı. Çünkü Allah var. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Çünkü kafir ne kadar kafirlik Allah'ın nuru sönmeyecek. Rusya'dan Müslüman olanlar var. Dergimizin geçen sayısını okuyun. Bak, beyaz Ruslardan Belarus, Bel, bela, beyaz demek. Belgrat, beyaz şehir demek, ak şehir demek. Belarus, beyaz Ruslar demek. Onlar, bak ne kadar şey, neler biliyorum gördünüz mü? O Belarus ırkından olan birisi Müslüman olmuş. Bizim arkadaşlar da onunla mülakat yapmışlar. Röportaj değil, mülakat mülakat yapmışlar, konuşma yapmışlar. Bizim dergimizde edildi. Bak Rus bile şimdi Müslüman oluyor. Rus bile Müslüman oluyor. Olur. Çünkü aklı olanın varacağı yol aynıdır. Ama devletlerinin resmi tedrisatında gayeleri neydi? Dinsiz insan yetiştirmekti. Niye bunlar böyle dine karşı cephe aldılar? Bunda baş sorumluluk mesuliyet, kabahat, kabahatin daniskası, büyü Hristiyanlardadır. Abuk sabık inanç bu sonucu meydana getirdi. İnançları abuk sabık olduğundan onlar da komünist oldular. Onlar batıl inançta olduğundan, onlara karşı aklına, mantığına yatmayınca onlar da komünist oldular, dinsiz oldular. E niye batıl onların inancı? eliyle heykeli yapıyor, şuraya asıyor, buna tapınacaksın diyor. Duvara heykeli yapıyor, bir heykel yapmış, elleri böyle, ayakları öyle, başı sarkmış, buna tapacaksın. Böyle şey olur mu? İnsanoğlu akıl var, mantık var, kabul eder mi? Etmiyor. Etmeyince demek ki din yanlışmış diyor. Dine savaş açıyor. İslam'ı öğretsek, İslam'ı bilse, koşa koşa gelecek, bak geliyor öğrettiğimiz zaman, anlattığımız zaman geliyor. Siz haklıymışsınız diyor. Ben böyle öyle bilmiyordum bu işi diyor. Demek ki Hristiyanların inançlarının boşluğu, batınlığı, yanlışlığı Avrupa'da masonluğu, komünistliği doğurdu. Sebep oldu. Sebep oldukları için de ve günah onların. Hem o komünistlerin o dinsizlerin, imansızların sorumluluğu var. Onlar cehennemde yenecekler. Hem de sebep olanlar cehennemde yenecek. Siz sebep oldunuz. Yanlış inanç öğrettiniz. Milleti dinden soğuttunuz diye ceza çekecekler. Evet. Şeytan gelir, seni kim yarattı der. Allah yarattı diye cevap verince de Allah'ı kim yarattı der. Böyle bir soru olmaz. Çünkü akıl dışıdır, mantık dışıdır diye bunu anlattık. Anlaşılsın diye bu sözleri söyledik. Beyce de ahadüküm zhalike sizden içinize dilinizin içine şeytan gelir böyle vesveseler sokar da siz böyle bir duyguyu hissederseniz içinizde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakul desin ki amentü billahi ve rusulihi ben Allah'a ve onun gönderdiği resullere ''İnandım işte var mı?'' diyeceksin. ''Ey mendebur şeytan, senin vesvesene kulak asmıyorum, dinlemiyorum, reddediyorum. Ben Allah'a inandım ve Allah'ın peygamberlerine inandım.'' ''Feynnehu yüzihü bu anhu'' böyle demesi o vesveseyi onun üstünden def eder giderir. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, biz ilkokulda okuduk, ortaokulda okuduk, lisede okuduk, üniversitede okuduk, üniversitenin de bu münakaşaların en çok yapıldığı ilim dallarının olduğu kısmında okuduk. Teknikte okusan, elektrikte okusan, inşaatta okusan başka şeyler öğrenirsin ama biz bu konular üzerinde inceleme yapan, araştırma yapan, çalışma yapan ilim dallarında yetiştik. Hepsinin cevabı var. Hepsinin sapasağlam cevabı var. İslam pırıl pırıl, İslam paslanmaz çelik gibi, kale gibi her şeyi yerli yerinde Hindistan'da Hindistan'daki insanları sapıtmak isteyen Hristiyan yapmak isteyen misyonel teşkilatları ile oranın Müslümanları karşı karşıya gelmişler Müslümanlar demişler ki var mısınız halka açık bir münazara yapalım toplantı yapalım İki grup afedersiniz, iki heyet karşılıklı geçsin biz İslam'ı anlatalım, savunalım sizin grupta Hristiyanlığı anlatsın, savunsun Hatta dinlesin hakem olsun, elini vicdanına koysun kararını versin. Hangi konuları konuşalım? Tanrı Allah inancı hususunda bir mevzu bu olsun. Peygamberlik nasıl bir şeydir? Peygamberlik denilen şeyi konuşalım. İlahi kitaplar nedir? Bunu konuşalım filan. Amentübillahi'nin şeylerini, maddelerini münakaşa etmek üzere kararlaştırmışlar Hindistan'da. Hindistan, Pakistan ayrılmamışken. Hindistan, Pakistan beraberken geçen yüzyılda İngilizler oraya Hristiyanlığı yerleştirmeye çalışırken öyle bir mendeburca çalışıyor ki İngilizler gidiyor orada İslam'ı söndürmek için, Hak din İslam'ı söndürmek için öküze tapan heriflere yağcılık yapıyor. Sizin dininiz güzel, iyi, sizin budanız bilmem ne filan. Yalancı, işte yalan söylüyorsun. Öküze tapmak iyi olur mu? Onları kışkırtmak için Müslümanlara karşı Budistleri, Brahmanistleri ...siz iyisiniz, bilmem nesiniz... ...hoşsunuz, ağasınız, paşasınız... ...diye tohtohluyor. Şey yapıyor, dolduruşa getirmek derler ya... ...hani öyle yapıyor. Bunlar da demişler, konuşalım bunu. Radyolar, gazeteler de takip etsin, yayalım. Çıkmışlar muhterem kardeşlerim. Olmuş bir hadise. Ben talebelerime tez olarak verdim. Araştırma mevzu olarak verdim. Onları incelediler... ...ilahiyat fakültesinde kitaplar yazdılar. Allah hakkında. Hristiyanların düşüncesi ne? Müslümanların düşüncesi ne? Bak biz Allah deyince ne deriz? Alemlerin Rabbidir. Her şeye kadirdir. Her şeyi bilir. Gözler onu göremez. Efendim ama o her şeyi görür, bilir. Her yerde hazırdır, nazırdır. Bu bizim inancımız. Çok doğru. İşi nasıl bu? Böyle e, Hristiyanlar nasıl inanıyor? God, G-O-D, God diyorlar. Almanca'da Gott diyorlar. Efendim, İngilizce'de God okuyorlar. Neyse, Tanrı demek yani, God. Peki, senin Tanrı inancın nasıl? Gel bakalım. Tanrı kim? İsa, e, be ahmak adam, bir aptal kardeşim. Hz. Adem'in oğlusun da, ben de sana insanoğlu olarak kardeş diyorum, acıyorum sana. Hazreti İsa gelmeden evvel insanlar neye tapacak? Milattan önce, iki asır önceki insanlar neye tapacak? Niye tapmışlar? İbrahim Aleyhisselam'ı tanımıyor musun? Musa Aleyhisselam'ı tanımıyor musun? Mukaddes kitapta, İncil'de okumadın mı bunları? Nuh Aleyhisselam'ı bilmiyor musun? Sen nasıl dersin o peygamberleri bilip yürürken Tanrı Allah, İsa'dır diye Allah'ın oğludur diye Oğul nasıl oluyor? Düğün oluyor. Allah öyle yaratmış. Erkekle hanım düğün yapıyor, nikah yapıyor, evleniyorlar, gelin oluyorlar, güvey oluyorlar, gerdek oluyor, çocuk oluyor. Utanmıyor musun sen Allah'ın oğlu deme? Allah'ın karısı mı var? Düğün mü oldu? Doğum mu oldu? Neler çıkartıyorsun? Nasıl çıkartıyorsun? Nasıl söylüyorsun? Vicdanın sızlamıyor mu? Nasıl bir adamısın? Allah'tan korkmaz mısın? yanlış tabi Hristiyanların inancı yanlış Müslümanlarınki doğru milakaşalardan çıkmış ama bizim Müslüman alimleri bu Hindistan'daki, Pakistan'daki İslam ilimleri çok kuvvetlidir bu buhterem kardeşlerim onlar mütevazı da belli etmezler ama çok kuvvetlidir Keşana'ta burada misafirlerim vardı benim Pakistan'dan gelme misafirlerim vardı bir tanesi dekandı iki tanesi profesörlü bir tanesi Amerika'dan gelme profesördü görsen sokakta bir şeye benzetemez. Mütevazi insanlar ama profesör. İngilizce biliyor, şunu biliyor, bunu biliyor, kitap yazmış filan, bilgisi, görgüsü yerinde. Onlar dini ilimlerinde iyi öğreniyorlar, iyi öğretiyorlar. Orada bir çelmeleme yapılmamış, orada medreseler kapatılmamış, orada vakıfları el tanılmamış, orada efendim dini müesseseler durdurulmamış. Orada ilim var, pes ettirmişler. Allah inancı konusunda Müslümanlar galip. Peygamberlik, Peygamberlik inancı konusunda Müslümanlar galip. Mukaddes kitaplar, mukaddes kitaplar konusunda Müslümanlar galip. E peki, nasıl ispat ediyor karşı tarafa? Bir fıkra vardır, hoşuma gidiyor. Eski devrin münkirlerinden dehri derlerdi. dehri derlerdi. Münkirlerinden bir tanesine bizim saf mollalardan, sarıklı cübbelilerden bir tanesi efendim geçmiş, böyle anlatmaya çalışıyor hararetli, İslam doğrudur, Allah, Allah'ın varlığı, birliği bilmem ne filan, ayet böyle söylüyor, peygamber Efendimiz şöyle söylüyor filan, ayet okuyor filan, anlatmaya çalışıyor, o da efendim dinsiz karşıdaki de gülmüş şöyle, yahu demiş ben özünü inkar ediren sen bana sözünü dirsen demiş. Yani ben Allah'ın kendisini inkar ediyorum, sen bana Allah kelamından ayet okuyorsun demiş. Ha. Bu Burada şu anlaşılıyor... Karşı taraf inanmadığına göre... Onun anlayacağı delilleri söylemek lazım ona. Sen inanmıyor musun? İnanmıyorsun. Kur'an'ı kabul etmiyor musun? Etmiyorsun. Alevi misin? Alevisin. Vesaire. Tamam. Senin anlayacağın delil getirirsem kabul eder misin? Hz. Ali Efendimiz'den delil getirirsem kabul eder misin? Böyle yapacaksın yani... Konuştuğun insanın kabul edeceği delilleri getireceksin. Bizim Müslüman heyette, grup demiyorum bak, ceza yazmaya kalkmayın, grup demiyorum, heyet diyorum. Bizim Müslüman heyeti, münazere heyeti, gelsin ceza yazsanız da Hak Yol Vakfı'na yazıyor cezalar zaten, zarar etmiyoruz sen. Yani. Vakfa gidiyor. Biliyorsunuz yabancı kelime kullanan yüz bin lira Hak Yol Vakfı'na ceza verecek. Yabancı kelime kullanmayacak dedelerimizin kelimeleri var onları kullanıyoruz niye grup diyoruz grup İngilizce niye dilerim Heyet derim olur biter prensip niye prensip diyeyim pire, pire, pireye benziyor ben demiyorum. prensip demem ne derim kayde derim esas derim ona yani ararım bulurum okul niye okul diyeyim mektep derim biter üniversite dekan ne demek Dekan onbaşı demek. Üniversite dekanı onbaşı. Onbaşı değil ki bu adam. Onbaşı olduğunu bilse o umvanı kullanmaz. Arapçada ne deniliyor? Amidül külliye. Amid yani direği. Külliyenin yani fakülte külliye. Onun direği. Hasılı bir savaşımız var bizim. Yabancı kelime kullanana yüz binlere ceza yazıyoruz. Geçen gün ...çok yüksek, bir şahse bile yazdı, güldü... ...yüz bin lira ceza. Ben de kullanmamaya çalışıyorum. Döner de Türkçesini söylerse... ...cezayı kaldırıyor. Söyleyemezse yüz bin lira cezayı yiyor. Kendi kendine cezayı verin... ...yabancı kelime kullanırsanız... ...hak yolu bak, bunu yüz bin lira... ...bağışla bulunacaksınız, haberiniz olsun. Evet. O... ...Pakistan'daki kardeşlerimiz... ...delilleri nereden getirmişler... Tahmin edin, İncil'den getirmişler. İncil'den, Tevrat'tan delil getirmişler. Hadi bakalım, inkar etsin. Edemez. Hristiyan grup inkar edemez. Neden? Aç bakayım senin İncil'inin şu sayfasını, oku bakayım filanca ayeti. Bak burada ne diyor? Buna böyle dediğine göre. Senin bu inancın yanlış değil mi? Tıs. Yenilmişler, kaçmışlar. Kaçmakla yetinmemişler. Karar çıkartmışlar. Bir daha Müslümanlarla aleni toplantılarda münazara etmek yok demişler. Neden? Yeniliyorlar da ondan. Bizim Çamlıca'da bir arkadaşımız var. Amerika'da uzun zaman kaldı. Mühendis çok aktif. Ay, faal. Silindi. Faal bir kardeşimiz var. Aktif değil, faal. Cevval ve faal kardeşimiz var. O cevval kardeşimiz Amerika'da bulunduğu zaman bir toplantı tertip etmiş kendisi sağ Çamlıca'da oturuyor. Adresini verebilirim. Köşkü var, bahçesi var. Çayı da vardır, kahvesi de vardır. Giderseniz kendisine sorabilirsiniz. Bir Hristiyan Piskoposunu çağırmış. Piskopos'un Türkçesi yok. Hristiyan ruhani lideri. Ona ceza yazamazsınız. Piskopos. Ondan sonra bir de Yahudi ...Haham'ını çağırmış... ...Haham başı... ...Haham başı'yı çağırmış... ...bir de Mısır'da hocayı çağırmış... ...İlan da etmiş... ...halka... ...bir büyük... ...konuşma... ...şeyini... ...mekanını da ayırlamış... ...salon demeyeceğim, salonda yabancı... ...efendim... ...orada... ...hepsini konuşturmuş... ...sonunda Müslümanlar galip... ...neden... Hak daima batula galip gelirdi onda. Bu işin başka çaresi yoktur. Fazla sıkıştırdın mı Amerika'daki papazları diyorlarmış ki tamam tamam biz de Müslümanız. Ama ne yapalım burada ahali Hristiyan olduğu için onların e, gözüne girmek için onlarla işimizi yürütmek için böyle yapıyoruz. Tamam Müslümanlık haklı diyorlarmış. Bir kısmı da herkese mertçe Müslüman olabiliyor. Amerikan senatosunun senatörlerinden biri Müslüman olmuş. Olabilir. Mertse... ...kalbindeki iman hakikiyse... ...Allah'tan korkuyorsa insan olur o zaman. İlan eder. Allah'tan daha çok insanlardan korkuyorsa... ...o zaman hak olduğunu bilir ama söyleyemez. Neden? Menfaatim girecek, makamım gidecek, ...efendim düşmanlar artacak, ailem darılacak. Sarılsın. Allah darılıyor. Sen Allah'a şerik koştuğun zaman... Allah diyor Seni Yaratan seni sevmiyor. O mu daha iyi? Ailenin mi sevmemesi iyi? Dünya gözüne görmez mümin insan. Ben müminim de biter. Öldürürler. Öldürsünler. Öldürseler de, öldürmeseler de. İşten atsalar atmasalar da mümin, müminliğinden mı? geçmez. Öyle olması lazım. Mümin ise öyle yapar. Sayıksa eğilir, büyülür. Allah bizi kuvvetli Müslüman eylesin. Evet. Ne diyecek? Şeytan gelip kendisine seni kim yarattı deyince Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı? Allah yaratılmamıştır. Allah yaratandır. Teselsül, batıldır. Akıl ve mantık bunu ispat ediyor. Sen onları bilmiyorsun. Beni de bilmiyor sanıyorsun, cahil sanıyorsun. Ben Allah'a iman ettim. peygamberlerine de iman ettim der bize. Bak biz ne kadar ne kadar teşekkür etse bize Yahudiler, Hristiyanlar azdır. Biz bütün peygamberleri tanıyoruz. Hepsini tanıyoruz. Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar Peygamber Efendimize kadar bütün peygamberleri tanıyoruz ve seviyoruz. Ve sevdiğimiz için çocuklarımıza adını koyuyoruz ya. Sevmesek koyar mıyız? Meryem adını koymuyor muyuz kızlarımca? Kaç tane Meryem vardı şimdi benim vaazımı dinleyen kadınlar kısmında? Musa adı yok mu? Kaç tane Musa vardı? Davut adı yok mudur? Kaç tane Davut vardır? E bunlar Beni İsrail'in peygamberleri diye ayırıyor muyuz? Süleyman, Musa, Davut, İsa ya da bir İsa amcamız vardı, nur içinde yazsın. Ne hayır sahibin insandı? Adı İsa. Hristiyan mı? Hayır. Müslüman. Müslümanlar âmentü billah der, verir rüsubihi der. Peygamberlerine de inattık Allah'ım der. Hepsini seviyoruz biz. Bize Hristiyanlar gelsinler ayağımızı öpsünler. Teşekkür etsinler. Biz, biz onların peygamberlerinin peygamber olduğunun garantısıyız. Ay Söyleyin, bir şey kurtarım beni. <gülüyor> Teminatıyız ya. İslam, onların dinlerinin peygamberlerinin hak peygamber olduğunun teminatı. İslam demeseydi, bak Hristiyanların bir kısmı Hz. İsa var mı yok mu hakikaten peygamber mi değil mi, masal mı Efendim efsane mi diye tereddüt ediyorlar. Yaşamış mı yaşamamış mı diye tereddütleri bile var. Yaşadı Nereden belli. Kur'an söylüyor. Ben hatırladım. Kur'an söylüyor. Allah bildirmiş işe. Tescil. Teminatıyız biz. Garanti ediyoruz. Teşekkür etmeler lazım. Bunların aklı olsa hepsinin müslüman olması lazım. Bunların aklı yok. Akıl akıllı insan kimdir? Ahiretini kurtaran insandır. Ahiretini kurtaramayanlara yazıklar olsun. Akıllı değildir. E dünyayı kurtarıyor hocam. Yani Dünya ne ki? Dünya ne ki? Dünya nasıl kurtaracak? Yani rızkı veren Allah. Vermezse yiyemiyor işte. Afrika'da ne vermiyor. Amerika'da vermiyor. Efendim Asya'da vermiyor ne Yemiyor. Vermediğine vermiyor. Rızkı Allah veriyor. Sıhhati Allah veriyor. Doktorlara bir hasta oluyor. Hasta gidiyor. Doktor kardeşlerimizi kızmasın. Baş ağrısı. Hocam şey Doktor bey başım ağrıyor Ha buna mikren derler İyi ee, mikren derler Adını öğrendik tamam Adını öğrenmeyecek de başımız ağrıyordu zaten Efendim çare Ha Bunun mahiyeti meçhul çaresi de yok Ya tabi Şifa Allah'tan da ondan Şifayı Allah veriyor Verirse veriyor vermezse vermiyor Şifa Allah'tan gıda Allah'tan Sıhhat Allah'tan Hayat Allah'tan, ondan sonra dünyanın her nimeti Allah'tan, dünyası kurtarmaya çalışıyor şaşkın, ahiretini yakarak. Ya akıl mı bu? Bu aptallık bu. Sen ahiretini kurtarmaya çalış. Zaten burada çalıştığın her şeyi Allah veriyor. Ve sen Allah'a iyi kul oldukça daha çok veriyor. Sen Allah'a iyi kul oldukça daha alasını veriyor Aziz ve mutluluk selam kardeşlerim. Ne diyecek? billah. Ve, ve bi mâ ca'e lillâhi ve âmentü bi rasûlillâh ve bi mâ ca'e min indî resûlillâh bu uzun tarafı kısacası Amin billâhi ve resûl. Allah'a ve peygamberlerine ben inandım. Ben dindarım. Ben efendim senin bu vesvesene tabuç bırakmıyorum. Ey melû'un şeytan ben senin o kafa karıştırma şeyine tabuç bırakmam. Ben sana malûk olmam demiş oluyor. Bak, böyle şeyler de söyler. Görüyor musunuz şeytanın neler yaptığını? Felsefecilerin çoğunu böyle aldatmıştır şeytan. Felsefecilerin çoğu oynattı kafası. Oynatmıştır, böyle. Neden? Birisi bir şey söyler, ötekisi onun aksini söyler ötekisi, aksini söyler, ötekisi aksini söyler, ötekisi aksini söyler, ötekisi daha aksini söyler. Bin tane felsefeci varsa bin tane laf var. Sokrates böyle demiş, Eflatın böyle demiş, Efendim, e, Descartes şöyle demiş, efendim bilmem ne böyle demiş, Leibniz şöyle demiş, bilmem vesaire vesaire. Nietzsche şöyle demiş, ne derse desin. Nevdana Celaletin Rumi'nin nasihatini söyleyeyim burada. Cumbihani, hizmeti yunaniyan, Hikmeti imaniyen rahem bidan. Madem ki bir hata işledin, Yunanlıların felsefesini okudun, imanlıların felsefesini de öğren adam. Yunanlıların felsefesinde ne var? Anlatayım. Zeus diye bir koca putları varmış, kocaman. Sakallı, kıvrık sakallı. Böyle heykellerine öyle şey yapıyorlar. Ölim dağı diye bir dağ varmış Atina'da. Onun tepesine otururmuş, Etrafa yıldırım yağdırılmış. Öteki tanrılara söz geçiremezmiş. Mitolojileri böyle söylüyor. Palavraları. Şarap tanrısı varmış, deniz tanrısı varmış, aşk tanrısı varmış, harp tanrısı varmış filan. Bunlar da bazen birbirlerine dümen atarlarmış, oyun oynarlarmış. Böyle inanç Yunan felsefesi bu. Yunanlarla ilgili bir kitap getirdi bir arkadaş. Bir baş kalınlığında Yunan tarihini okudum. Yunan'ın ahlakı bozuk, tarihi bozuk, idealleri bozuk, felsefesi bozuk, işi bozuk, her şeyi bozuk. Hırsızlık yapmak ayıp değilmiş, yakalanmak ayıpmış. Böyle ahlak mı olur? Şakatları yüksek yerden aşağı atarlarmış, yaşatmazlarmış. Böyle insaf, merhamet mi olur? Bak benim dedeme. Benim dedem yaptığı inşaatın köşesine kuşlar için yuva yapıyor. Kanada kırık leylekler için vakıf bırakıyor benim dedem. Leylek eğer uçup da Kanada kırıksa, sıcak memleketlere kışın gidemiyorsa bakılsın diye para vakfediyor. Müessese kuruyor. Benim dedem karıncayı bile düşünüyor, kuşu bile düşünüyor. Efendim öyle merhametli o herifler dağdan aşağı bir sakatı. Dağ, dağdan aşağı atarlarmış nesine nesine özendiler de bu milleti Yunanlı'ya benzetmeye çalıştılar? Nesine özendiler de Milli Eğitim Bakanlığı Marif eh Bakanlığı zamanında efendim Yunan klasikleri diye bu adamların bir sürü yalan yanlış saçmasını Türkçe'ye tercüme ettiler de milletin kafasını karıştırdılar. Nesine özendiler? Bunların ne dinleri din, ne ahlakları ahlak ne milletleri millet. Halleş bak işte dostluk da yapmasını bilmiyorlar. Yedi asır emrimizde kaldılar vefa bilmiyor sayemizde buğday yardımı yaptık da ölmekten açlıktan öyle korkturdular insansız merhametsiz ahlaksız onun için aziz ve muhterem kardeşlerim büyüklerimizin ecdadımızın dinimizin imanımızın ahlakımızın harsımızın efendim medeniyetimizin kıymetini bilelim Yunanlıların hikmetini hadi okudun yutturdular sana mecburen okudun imanlıların hikmetinde bir öğren bakalım ee, gör bakalım İslam neymiş görmeden bilmeden okumadan eûz Besmele çekmesini bilmiyor Eşhedüellâ İlâh İlâh demesini bilmiyor Amerika'da okumuş papyon kravatlı buraya gelmiş sakal bıyık matruş dümdüz. efendim burada İslam düşmanı e, bir adam düşmansın ama bir oku, bir anla bakalım. Ne diyor bakalım? Bu ne diyor, bu ne diyor, bir anla bakalım. Yok. E böyle ilim olur mu? İlim karşılaştırmalı değil mi? Mukayeseli değil mi? Her tarafı dinlemesi lazım değil mi? Böyle hakimlik olur mu? Hakemlik olur mu? Böyle mahkeme olur mu? Tutmuş, kendisi bu memlekette yetişmiş, Amerika'ya gitmiş gelmiş, bu memleketin halkını beğenmez. Örkünü, adetini beğenmez. Batılı hayranı efendim düğününü danslı yapar. İçki masasından eksik olmaz. Efendim sıhhat için falanca buna ihtiyar. Her akşam efendim bir kadeh atıyormuş. Cuma namazında da camiye geliyormuş. He subhanallah. He subhanallah. Allah, Allah akıl vermezse bir insana çok yanlış işler yapar. Evet şeytanların Efendim şeyleri daha bitmedi. Bu sayfada daha var. Öteki sayfaya da geçiyor. Bu kadar kafi ama bu, bugün çok güzel şeyler öğrendik. Allah öğrendiklerimizi anlayıp uygulamayı, ilmimizle amil olmayı, dinimize bağlanıp Allah'ın rızasına uygun yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife muhal besmele. ha-i şerife ma besmele. salavat-ı şerife <Sessizlik> Fâlemennehu La ilâhe illallah La love no. Küllukül mübin, Muhammedü Rasulullahi, Sadıkü Vâdil Emin, Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve muntabihü bi ihsanin ecmain ve sallam ve bârakê kâsiran kâsiran aleyhü aleyhim ejmâin. Aülbillâh min Şeytanîr radîm. Bismillâhıl İnnema ene beşerun mislukum yuha ileyye innema ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamel amelen salihan ve la yushrik ve la yushrik bi ibadeti rabbih ahada celakallah rabbena Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e maizifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Subhan Rabbiyel Aliyyil alel Vehhab. Elhamdülillahi Aqamdihi ve salatu ve selamu ala Seyyidna Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tayyibin et tahirin. Amma ba'du feya Rabbena ya Rabbena Alemin. Hacizane, naçizane yaptığımız ibadetlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, vazı tezkiratımızı, hatmi haca gânımızı, zikirlerimizi, dualarımızı, ayrıca kardeşlerimiz tarafından, muhtelif kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, sekiz adet, 4444'lük, 7 yedi adet salat-ı tefriciyeyi, bir adet yine dört 4444'lük İhlas Suresini 500 adet Yasin'i bir artık kardeşimizin okuduğu ayrıca okunmuş olan 41 adet Yasin-i Şerif'i yine efendim 4444 adet ayrı bir salat-ı tehriciyeyi keremi, keremine Ya Rabbi Ahsen ve etem olarak makbul eyle. Ya Rabbi ibadetlerimizi taahhütlerimizi Rızana ermemize, sevdiğin razı olduğun kul olmamıza, rahmetine mazhar olmamıza vesile eyle. Hasıl olan ücuru mesubatı evvela Peygamber Efendimiz'e hediye ettik vasıl eyle. Sonra onun aline, ashabına, etbaına, ahbabına, saadat ve meşayituruk türk aliyemizin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan Şeyhimiz Kutbul Aktaf ve Gavfil Vasıl'ın Muhammed Zahid Kutbul İbrahim Hazretlerine kadar Türk Aliye'lerimizden güzel an eylemiş olan cümle Evliya Allah mürşid Kamillerimizin ruhlarına hediyeler eylek vasıl eyle. Peygamber Efendimizin şefaatine, Evliya Allah büyüklerimizin manevi iltifatlarına yardımlarına, teveccühlerine bizlerin nail eylek. Ya Rabbi okuduklarımızdan hasıl olan ücuru mesubatı bunları kimler ne muratlarla, kimler için okumuşlarsa hem onların ruhuna hem de bizlerin, anne ve babalarımızın, hazır olan cemaatimizin geçmişlerinin abâ-u ümmehat, eczad-u gettahat, ihvân-u u taallukat, kardeşlerinin, yakınlarının, dostlarının, Bizden dua isteyenlerin, dua bekleyenlerin vs. müminin-i müminat ve müslümin-i kardeşlerimizin ruhlarına dereceleri üzere ayrı ayrı hediyeler eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile doldurup külnur eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Makamlarını daha âlâ, derecelerini daha yüksek eyle ya Rabbi. Bizlere de sevdiğin kul olarak yaşamayı nasip et Ya Rabbi. Hastalarımıza acilen ve kânilen şifalar ver Ya Rabbi. Dertlilerimize devalar ver Ya Rabbi. Müşkül işlerimizin hallini asane ile Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Hacetlerimizi reva eyle Ya Rabbi. Bizi sevdiğin, razı olduğun kul olarak yaşamaya, sevdiğin, razı olduğun amelleri işlemeye muvaffak eyle Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını bizleri erdir ya Rabbim. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbim. Mücahit kardeşlerimiz dünyanın her yerinde kafirlere karşı mansur ve müeyyyet ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar ya Rabbi. Zalimleri def eyle, kahreyle ya Rabbi. Mağdur kardeşlerimizi Gadir'den, mahpus kardeşlerimizi hapisten, esir kardeşlerimizi esaretten kurtar ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kafirlerden kurtar ya Rabbi. Kafirlerin diyarlarına İslam'ı yaymamıza bize tevfikini refik eyle ya Rabbi fırsat ihsan ile ya Rabbi İslam'ı yayma şerefini bizlere bahşeyle ya Rabbi kurmuş olduğumuz teşkilatlarımızla vakıflarımızla şirketlerimizle yayınlarımızla dini mübini İslam'a ve Müslüman kardeşlerimize ve bütün insanlığa faydalı olmamızı nasip eyle ya Rabbi dualarımızı okunan hatimler hürmetine kabul eyle ya Rabbi çekilen salatu selamlar hürmetine süveri kuraniye hürmetine kabul e ya Rabbi Çocukları olmayan kardeşlerimize hayırlısıyla hayırlı çocuklar, evlatlar ihsan eyle yarabbim. Dertleri olanların dertlerine olan ihsan eyle yarabbim. Gönüllerinde muratları, dilekleri olanların muratlarını onlara lütfunla, kereminle ihsan eyle yarabbim. Subhan Rabbine Rabbil İzzet'e mahesifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Muhterem kardeşlerim camimizin arkasında kazılar var. Küp çıkmadı. Paramız yok. Efendim Küp çıksaydı size de para verirdik. Para istemezdik ama camimizin e, şeyini genişletmek istiyoruz. Kadınlar kısmını büyütmek istiyoruz. Rahatlandırmak, havalandırmak istiyoruz. İnşaat ilerleyecek. E, büyük masraflar olacak. Yardımlarınızı rica ediyoruz. Böyle el ucuyla, parmak ucuyla tutulan az paralar değil, çok paralar verin güzel olsun camimiz günden güne dikkat ederseniz dikkatinizi çekiyordur, güzelleşiyor iyi hizmetler oluyor efendim, ama yeterli değil cemaatimiz çok, camimiz küçük geliyor, camimizi büyütmemiz lazım, alt katları genişletmemiz lazım, havalandırmalarını yapmamız lazım, serinlet yapmamız lazım hanımlar da İslam'ı öğrensin beyler de İslam'ı öğrensin çocuklar da İslam'ı öğrensin dün cumartesi günü ben hayret ettim maşallah bizim Çeşme Camii'nde Tabakat-u Sofiye hadis dersimiz var ağır bir derstir tasavvufun ince meselelerini en büyük üstadların sözlerini okuyup anlatıyoruz hayret ettim sonra da hoşuma gittik ufacık tefecik bir sürü çocuk geldiler elimizi öptüler hafızlar çalışıyorlarmış anlıyorlarmış söylediklerimizi Elhamdülillah. Demek ki e, çok güzel gelişmeler var. Daha da güzel gelişmeler olması için yardımlara ihtiyaç var. İnşaat ve ihtiyaçları için yardımlar isteniyor. Yardımcı olmanızı ben de tavsiye ederim. Çok sevaplı, çok kazançlı olur diye temenni ederim. Allah hepinizden razı olsun. Son anda gelen 4400 sıratlı tefriciye daha var. Efendim. Ayrıca 142.422 adet şey de çekilmiş, e, kelime-i çekilmiş, gün gören çevre, çevre efendim, güzelleştirme ve nokta nokta derneğinden, orayı söylersem yüz bin lira ceza yerim. Kültür derneği demişler, olur mu? Sonra başka şey diyecekler artık, çaresine vuracaklar. Allah hepinizden razı olsun. Ders alacaklara şimdi ders tarif edeceğiz. Ondan sonra da izninizi alıp efendim bir yere programa yetişmek üzere gideceğiz. Diyelim alem cümle gürependir. Rabb'imiz affetsin diye. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa hu el hayy el kayyum etûbe ileyhi Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mesletatu euzubike min şerri ma sanatu ebu leke bin nimetike aleyye ve ebu'u bi fegfirli fe innehu la yegfiri Ve illa ente Bu peygamber efendimizin istiğfar, tev, seyyid-ül istiğfar denilen tevbe duasını okuduk. Peygamber Efendimiz'in hürmetine allah Teala Hazretleri lütfuyla, keremiyle tevbe bizi kabul eylesin, günahlarımızı affeylesin. Bundan sonra artık sevdiği kul olarak ömür sürmeyi cümlemize nasip eylesin. Tarikata girişin, tasavvufa girişin, derviş oluşun ilk adımı tevbe etmektir. Böylece tevbe ettik. Allah. Yolumuza hayırlı eylesin... Seyri sülükümüzü hızlı eylesin... Feyzimizi çok eylesin... İnsan tövbe etti mi... Aşk ile tövbe etti mi... Günahları affolur... Müjde var... Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor... Affolur... Ama... Kul hakları silinmez... Onun için... Kul haklarını da... Sahiplerine vermek lazım... Onlarla helalleşmek lazım... Onu da yapın. Bu da önemli. Kul haklarından kurtulmak için sahipleriyle helalleşmek. Bu da önemli. Bunu da yapacaksınız. İki. Üzerinizde namaz oruç borcu varsa bu da silinmez. Yedi yaşında namaza başlayacaktınız. On yaşından itibaren muntazaman kılacaktınız. Kılmadınız. E ne zaman başladınız? İşte askerden geldikten sonra tevbekâr aldım da yirmi yedi yaşında başladım da otuz yaşında tamam. Geriye doğru boynuna borç olduğu zamandan beri kılmadığın namazları kılacaksın, tutmadığın oruçları tutacaksın. Neden? Ahirette cezası var. Dünyada vaktinde kılsaydın en iyisiydi. Vaktinde kılamayınca ödeyeceksin, eh bu da iyi. Dünyada ödemezsen ahirette büyük cezası var. Ondan dolayı ödemek lazım. İbadet borcu da üzerinde bırakmayın. Muhterem kardeşlerim devamlı abdestli gezin. Niye abdestli gez, geziliyor? Peygamber Efendimiz abdestli gezerdi de ondan. En kısa cevabı bu. Niye o abdestli gezerdi acaba? Abdesti olanın yanına şeytan sokulamaz. Vesvese veremez. Verse de tesir etmez. Filmde görüyorsunuz takır takır takır takır. Efendim kurşun atıyor. Adama bir şey olmuyor. Neden zırhı var? Bir şey olmuyor. Ha? ...Müslüman abdestli mu şeytana karşı zırhlı gibidir. Korunur. Onun için devamlı abdestli gezin. Sonra her gün günlük zikir vazifelerinizi yapacaksınız. Hayatınızın kıymetini bileceksiniz. Zikirle değerlendireceksiniz. Zikir dervişin gıdasıdır. Kolu kanadı gibidir. Kuşun kanadı gibidir. Zikiri yaptıkça gönlünüz nurlanacak... Basiretiniz açılacak, maneviyatınız gelişecek. E yapmıyor, yapmayınca vazifeleri yapmayınca gelişme olmaz. Onun için zikir vazifelerinizi yapın. Gününün hangi saati müsaitsse yapabilirsiniz. Münasip bir zamanda kıbleye doğru oturun, diz çökün, göz yumun, evvela 25 defa estağfurullah diye başlayın. Estağfurullah ne demek? Beni affet Allahım. Hatalarım kusurlarım varsa beni parke ile temizle demiş oluyor insan. Sonra bir fatiha 3 bölü Allah okuyacaksınız. Bunu Peygamber Efendimize ve evliyaullah, mürşidi kâmillerimizin pirlerimizin, şeyhlerimizin ruhlarına hediye edeceksiniz. Neden? Onlara melekler götürürler, tebliğ ederler, bildirirler. Onlar da sizi severler, sizinle ilgilenirler, size yardımcı olurlar. Nasıl ilgilenir? Rüyanıza gelir. Rüyanıza gelir. Davet eder. Bir şey söyler. Çok misalleri var. Hatanızı söyler. Onun için onlara böyle bin fatiha üç ihlasla söyleyin. Okuyun. Sonra gözünüz kapalı. Rabotayı mevt yapacaksınız. Gözünüz kapalı. Ölümü, kabri, kabirde sorgu suali, kıyameti, mahşer yerini Mahkemeyi, i kübrayı, sıratı, cenneti, cehennemi öyle hayal edip gözünüzde tahayyül edip göz önüne getireceksiniz düşüneceksiniz o cehenneme düşenlerin ne kadar pişman olduğunu hissetmeye çalışacaksınız cennete girenlerin ne kadar sevindiğini bayram ettiğini bahtiyar olduğunu düşüneceksiniz nefsinize diyeceksiniz ki ey nefsim, ey nefsi emmarem aklını başına topla Hayatını boşa geçirme, imtihanı kaybetme, Allah'ın emirlerine uy, rızasını kazan, günahlardan, haramlardan uzak dur, cehennemlik odun haline kendini düşürme. Cehenneme atıp da Allah seni cayır cayır yakmasın diye takva etli ol, günahlardan, haramlardan sakın. Hayatının kıymetini bil, bir saniyeni bile boşa geçirme diyeceksiniz. Kendi kendinize. Kime diyorsunuz? İçinizdeki nefsinize. Nefis ne? اِنَّنْ emmare اَلَا اَمَّارَتُمْ بِالسُوءٍ اِلَّا مَا Rabbi, insanın içinde kendisine kötü kötü şeyleri yapsın diye söyleyen, tazlikte bulunan iç vardı benliği, özbenliği. Yalnız kaldı mı? Gülen yaptırmak istiyor. Ya da sabahleyin yataktan kaldırmak istemiyor. Uykuyu bozmak istemiyor. Yemek peşinde, uyku peşinde, eğlence peşinde, keyif peşinde, rahat peşinde, kır safası peşinde, efendim yazlık peşinde, deniz peşinde. Kim yapıyor bunları? Nefsi. Nefsin şehevatı, nefsaniyesi var, arzuları var, hevayı, nefsi var. Onlar yaptırıyor bu insanlara bu işleri. Şeytana kim kim uyuyor? Nefsi envarisi uyuyor insanın. Şeytanın davetine gidiyor. Onun için bu nefsi ıslah etmek için bu ölümü düşünüp hatırlatmak lazım. Bak nefsi, ey nefsim bu böyle yapıyorsun ama sonu fena olur bunun. Sonunda çok pişman olursun. Aman Allah'ın emirlerini tut. Cehenneme düşmemeye gayret et. Aman cenneti elinden kaçırmamaya gayret et. Gayrete gel. Çalış biraz. Çalışmadan olmuyor. Fethü külli babı şerifin bezdül himme. Cüneydi Bağdat Efendimiz ne diyordu? Dün okumuştuk. Bütün şerefli kapıların, manevi kapıların açılmasının çaresi gayret etmektir. Çalışacaksınız. Gayret edeceksiniz ve sevap kazanacaksınız. Armut diş, ağzıma düş deyip armacının altında yan gelip yatarsa bilsem bir şey olmuyor. Çalışması lazım. Çalışacaksınız. Bunu da söyleyeceksiniz nefsinize öyle mi düşünün? Bu bir vazife ve sevaplı bir vazife. Ve insanın feyzi çok olur. Nefsi ıslah olur. Nefis bu çeşit bilgiler kendisine söylenince yola gelir insafa gelir hakkı kabul eder emmareliği bırakır yola gelir onun için ölümü düşünme vazifesi bir tasavvufi vazife olarak yapacağınız işlerin başında geliyor buna ne derler tefekkürü mevp derler bazıları bazıları rabıtayı mevp derler bazıları tefekkürü mevt derler Bazıları ölmeden evvel ölmek derler. Ne demek ölmeden evvel ölmek? Gözünü kapatırsın, öleceğini düşünürsün. Ölmüş farz edersin. Ölünce başına gelecekleri düşünürsün de tedbirini alırsın. Çünkü öldükten sonra tedbir alma imkanı yok. Öldün, ahirete gittin, yapacak bir şey yok. Ama ölmeden evvel ölmüş gibi düşünürsen tedbir alma imkanı var. Vay! Ahirette böyle olacak ya. Ayet bildiriyor, hadis bildiriyor, böyle olacak. Tedbir alır insan, tamam mı? Ölümü düşünmek bir vazife. Bunu yapacaksınız. Sonra mürşidi, mürşidini düşünecek derviş. Gözünün önüne getirecek, düşünecek, onunla irtibat kuracak. Buna ne deniliyor? Rabıtayı mürşit. Mürşitle rabıta irtibat kurmak deniliyor. Siz de bizi göz önüne getireceksiniz. Gözünüzün önünde. Hocalarımızla beraber oturmuşuz. Siz de karşımızda oturuyorsunuz diye gönlünüzü gönlünüze bağlayacaksınız yiyecek olan feyiz-i muntazir olacaksınız. İnsan, derviş, şeyhine böyle rabıta yapınca kalbine çok feyizler gelir, içi dışı nurlanır, seyri sürükü ilerler, tecrübesi artar, tasavvufu bilgisi derinleşir, basireti açılır, bir zaman gelir, Resulullah'ı görecek hale ulaşır. Onun için bu rabıtayı müşürü yapacaksınız. Rabıtayı müşürü çirpmiş. Değil. İnsan hocasını sevmesi Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. İnsanın babasını sevmesi yasak mı? Değil. Hiç dünyada böyle baba sevilmez diyen bir insan duydunuz mu? Duymadınız. Peki baba mı önde gelir? mürşidi i Kamil mi önde gelir? Babası mı önde geliyordu sahabe-i kirama? Peygamber Efendimiz mi önce geliyordu? Söyle Peygamber Efendimiz O halde o halde rabutayı mürşid şirk değildir. Yalan söylemem. Yalan söyleyenlere aldanmıyor. Onu da güzelce yapacaksınız. Üçüncüsü Rabıtayı huzur. Allah'ın huzurundayız hepimiz. Huzurun dışı yok. Huzurundan kaçacak yer yok. Görmediği yer yok. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Onun gözünün önündesin. Allah görüyor. Utanmıyor musun? Allah biliyor. Utanmıyor musun? ...Allah'ın gördüğünü, bildiğini düşünecek derviş. Allah beni görüyor diyecek. Ona iltica edecek. Diyecek ki ya Rabbi sen alemleri yaratmışsın. Benim rabbımsın, Ben senin kulunum. Ben sana güzel kulluk yapmak istiyorum. Ama yardım et ya Rabbi bana. Tevfikini refik eyle. Beni de sevdiğin kulların arasında kabul eyle ya Rabbi. Tevfikini bana refik eyle ya Rabbi diyeceksin... Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek tesbihini çekeceksin. Seni gördüğünü bilerek. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki imanın en kuvvetli derecesi nerede olursan ol Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. Öyle oldu mu? İnsanın imanı en kuvvetlidir. Şurada beni Allah görmüyor. Hadi şu işi yapayım. Yapabilir misin? Yapamazsın. Şey Efendi, mülklerini yetiştirmek için ne yapmış bir kere? hadi demiş şu horozları alın demek ki kalabalık horozlar var yemek pişecek herhalde şu horozları alın kimsenin görmediği bir yerde kesin gelin bak kimsenin görmediği bir yer diyor kimsenin görmediği bir yerde kesin gelin herkes bir köşeye kaybolmuş tavuğu kesmiş getirmiş bir tanesi kesememiş gelmiş şeyh efendi takip ediyor tabi demiş ki evladım sen niye kesmedin e, kimsenin olmadığı yer bulamadım. E tenhalar var. E, tenhalarda da Allah var. cenne her yerde hazır görüyor. Sen kimsenin görmediği yer dedin hocam, bulamadım. Al. Savun al. Kesemedim. Çünkü Allah görüyor. Tamam. Bunun imanı er Neden? Allah'ın her yerde kendisini gördüğünü anlamış bu. Unutmamış. Gafil değil. Gözü kapalı değil. Gözü açamadınız mı kardeşler? Tasavvufun işleri neden yapılıyor? Anlıyor musunuz? Bunlardan yapılıyor. Bunlar bizim icadımız mı? Yani şeyhlerin icadı mı? Hayır. Bunlar hadisi şeriflerin muktezası, icabı, peygamber efendimizin tavsiyesi. Ölümü sen mi söyledin Esat hocam bana? Hayır. Peygamber efendimiz buyuruyor ki mevti. Ölüm düşüncesini çok çok yapın peygamber efendimiz söylüyor peygamber efendimiz söylüyor e Allah'ın beni gördüğün düşünmeyi sen mi söyledin hayır peygamber efendimiz tavsiye ediyor tamam mı bunları böyle düşünerek tesbihleri çekmeye başlayacaksınız e bu tesbihleri sen mi söylüyorsun bana hayır peygamber efendimiz söylüyor hadisleri var şuradan bir bir açıp gösterebilirim günde yüz defa esahurlu çekeceksin diyor Peygamber Efendimiz ben de yansıtıcı uzaydan yansıtıcı ben çıkmışım buraya uzaydan size yansıtıyorum Peygamber Efendimiz yüz defa esahurluğa deyin diyor niye demiyorsun niye demiyor derviş olmayanlar niye demiyorlar Peygamber Efendimiz yüz esahurluğa deyin demiş hala niye demiyorlar bir de geçmişler tasavvufa çatıyor e, derviş Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine daha çok uyuyor. Sen niye uyumuyorsun? Ukala herif, İmam Hatif'te müdür. İlahiyatta profesör. Felsefe okumuş, bilmem Almanya'ya gitmiş, Almanca biliyormuş. Almanca okumuşsun, biraz da hadis oku. Yunanlıların felsefesi okumuşsun, biraz da imamlıları öğren. Ondan sonra da uzaktan, öyle bu böyle diyor. Biz Peygamber Efendimiz emret ki yüz estağfurullah deyin diyoruz. Hatırlatıyoruz. İster çek, ister çekme. İster bu nasihatleri tut, ister tutma. Kim kaybedecek? Yapan kazanacak, yapmayan pişman olacak. Zikirsiz geçen zamanına bile pişman olacak Müslümanlar. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Önceden bildiriyor. Yüz estağfurullah vazifeniz. Yüzde ilahe illallah çekin günlük vazifeniz. Bin defa Allah Allah deyin. Her yüz defasında ilahi ente maksudi ve rüdake matlubi'' demek suretiyle. Bu şeyiniz olsun, bu kaidemiz bizim. Hatırış olsun, kalbinize nakşe olsun. ''İlahi ente maksudi ve rüdake matlubi'' Rabbi sensin benim muradım gayem, ben senin rızanı istiyorum.'' Ne güzel söz, ''İlahi ente maksudi ve ''Yüz salavatı şerife'' ''Sen mi söyledin esat hocam?'' ''Hayır.'' Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Allah Kur'an'ı Kerim'de buyuruyor. Hutbede okumaz mı her gün, her Cuma günü? Hatip Efendi. İnnallaha ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebî ya eyyühellezine âmenü sallu aleyhi ve sellimü teslima ayetine Okumaz mı? Okur. Her Cuma hutbesinde geçer ama millet cumaya geldi mi uyku bastırıyor, şeyden uyku bastırttırıyor. Bağdaş kuruyor, rahatlıyor, rehavet çöküyor, uyuyor, yanındaki bir tane vurunca uyanıyor. Halbuki gayesi şeyi dinlemek, dinlemesi lazım, hutbeyi dinlemesi lazım. Hutbedekileri de anlamıyor, neden? Arapça öğrenmiyor, İngilizce kıvırtır, Arapça bilmez. İngilizce bilir, Fransızca bilir, Almanca bilir, Planca bilir, falanca bilir, Arapçayı öğrenme ihtiyacı duymuyor millet. Allah okudu ne demek? Subhanallah ne demek? Öğrenmek istemiyor. Okuduğu ayet gelmeyi bilmiyor. Bundan da sıkılmıyor. Bir rahatsızlık duymuyor. Çok kusurluyuz. Duymuyoruz. Çok kusurluyuz. Allah bize salatü selam getirmeyi ayetle emretmiş. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Ben de size Peygamber Efendimiz'in tavsiyesini uzaydan yansıtıyor. Ne diyorum? Yüz salatu selam getirin günlük vazifenizi. Gösterebilir misin hadis-i şeriflerden? Gösteririm. Gözünün içine sokarım. İnkar edemez kimse. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Sonra yüz defada Allahu ahad okuyacaksın. Ne demek? Allahu ahad Allah'ın birliğini öyle güzel anlatan bir sure ki gözleri yaşarır anlayarak okuyanların. Hulhuallahu ahad, insanın gönlünü eritir, gözünden ılık ılık böyle aşkullah, muhabbetullah yaşlar döktürtür. Hulhuallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekunne huküfen ahad. Hristiyanlığa reddiye var, ateş perestlere reddiye var, Yunanlılara reddiye var, Hintlilere reddiye var. Dünyadaki bütün batıl dinlere reddiye var. Allah'ın birliğini en güzel anlatan ibare bu. İhlas suresi, suresi. onun için ihlas denmiş. Yani Allah inancını halis muhlis altın gibi yapıyor. Eksiksiz, kusursuz. Dikkatli okursan bütün dinler tarihinde okunmuş olan okutulan dinlerin hepsine cevap var bunun içinde. Var. Ben hissediyorum, zevk alıyorum. Sen de Arapça yapayım, sen de zevk al. Şimdi bir kardeşimiz soru sormuş. Hocam şimdi yani tasavvufa uyar mı? Şeyhinden istimdat etmek. Allah'tan istenmez mi? İstek deniliyor. Diye şey yapıyor. Çok sorduk. Bıktık yani. Çok sorulan bir soru. Söylemekten bıktık. Sorular sorun. Bir şey demiyoruz. İnsan insana yardım etmiyor mu kardeşim? Ediyor mu etmiyor? Mu? Ediyor. Yük taşımakta yardım ediyor, imtihanda yardım ediyor, falanca işte yardım ediyor, mali yardım ediyor, bedeni yardım ediyor, ihtiyarlara yardım ediyor, körlere yardım ediyor, koluna giriyor. İnsan insana yardım etmiyor mu? Şirk mi bu? Değil, yardım. İnsan insandan yardım istiyor mu, istemiyor mu? İstiyor. Ya gel şunu tut ver. Gel şunu bana yardım ediver demiyor mu? Şirk mi bu? Yardım eden sevap kazanıyor. az insan da yardım istiyor. Peki manevi yardım niye şirk oluyor? Allah aşkına. Yani akıl mantık bunun neresinde? Adam hoca. Adam bu işin öğretmeni. Ötekisi de yardım istiyor. E yardımın adı burada olmuş himmet. Yardım. Gayret sert etme. Niye olmasın? Müşşit kâmilin gözü açık, onun sıkıntısını görüyor. O da yardım istince, o da onun yardımla geliyor. Allah'ın buna verdiği keramet, o da ondan istifade ediyor. Bunun küfürle şirkle ne ilgisi var? Kazançlı bilmediğinden söylenmiş sözler bunlar. Hocamız şöyle dedi: Nerede arkasına? Öyle şey mi olur derdi. Kapıdan çıkar çıkarken hatırlıyorum. Gözümün önünde. Arkasındaki bir şey düşünüyor. Öyle şey mi olur? Bana de dedi bir kere. Şurada oturuyorduk. o müezzin mahviminde. Ben oturdum. kalbinden bir şey geçiyorum. Aha, evliya Evliyaullah'ın huzurunda insanın kalbinden geçenlere de dikkat etmesi lazım. Öyle deyiverim işte. Öyle şey olur mu? Deyiverim. Bir şeyler düşünüyordum. Unuttum ama iyi bir şey değildi herhalde. Öyle şey mi olur? Olmaz öyle şey takip ediyor. E nasıl takip ediyor? Allah'ın nuruyla baktığı için görüyor, işitiyor, biliyor ondan. E var mı bu hadis-i şerifte? Var tabii. Allah bir kulu sevmedi bunları ihsan ediyor. E onun bunun şirkle ne ilgisi var? Mürit şeyhine gelip hocam bizi dua demiyor mu? Dua yasak mı? Haram mı? Şirk mi? Dua istemek yasak mı? Ya ne yapmak istiyor işte bu insanlar? ve Anlamıyor. Evet, tamam. Ya batıl tarikatlardan bir şeyler duyuyorlar, ya da birilerinin dolduruşuna geliyorlar. Eğriyi, doğruyu fark etmiyor, filan. Evet. Yüz estağfurullah, yüzde ilahe illallah, bin Allah, her yüzde bazda ilahen de maksudi demek. Yüz salavat-ı şerife, yüz guluvallahu ahad. Bunları bitirdiniz ne yapacaksınız? Dua edeceksiniz. Az mı edelim, çok mu edelim duayı? Dua ibadettir. Ne kadar ihlasla dua edersen o kadar iyi olur. Dua ibadettir. Edduaı hüvel ibadet. Edduaı muhul ibadeti. Dua ibadetin iliyidir, özüdür. Çok güzeldir. İnsan e, dua ederken ne oluyor? Namaz kılmış gibi, ibadet etmiş gibi sevap kazanıyor. Hem istediğini verecek Allah. Ya Rabbi elba isterim, armut isterim, elit isterim neyse pabuç isterim, elbise isterim, mevki isterim, makam isterim, kazanç isterim, sıhhat isterim küçük büyük istedir, istiyor hem istediğini alacak hem de Allah'a dua etmeyi aklettiği için sevap kazanacak dua ile meşgul olduğu için ibadet ettiğinden sevap kazanacak dua ibadet olduğu için onun için el açıp dua ederken aceleye getirmeyin Aceleye getirmek de şeytanın size bir oyunu aldatıyor. Aceleye getir, kalk dışarıda seni bekliyorlar. Dur ya, beklense beklesin. Ben şöyle bir güzelce gözümü kapatayım. Rabbim beni görüyor, gönlümü biliyor. Ben de ona isteklerini sınalım. Vallahi billahi şu soru deyip, istediğim sorunun geldiğini biliyorum. Kaç sefer? Lisedeyken. Hoca filan de değildim. Böyle başımda sarık kabuk da ya. Neden? Allah duaları kabul ediyor. işte ondan. Birçok kimse vardır içinizde. Özel olarak şu, şu soru gelsin, şu soru gelsin, şu soru gelsin. Ee, i̇çeri giriyordum o sorular geliyor. Şıp diye geliyor. Işte. Dua, Allah duaları kabul ediyor. Allah'ın varlığının, birliğinin, lütfunun ihsanının. Dua edeceksiniz. Kendinize, yakınlarınıza, ananıza, babanıza, annesine, babasına duayı mutlaka yapması lazım. Hocası, anasından, babasından önde gittir. hocasına dua edecek. Neden? Peygamber vekildir, onlar. Ümmeti Muhammed'e dua edecek. Duanın en hayırlısı, Allah'ın merham ümmeten Muhammed'e rahmetten ne demektir. Onlar bizim kardeşlerimiz. Siyah da olsa, beyaz da olsa, zengin de olsa, fakir de olsa, onlara da dua edeceğiz. Fayda eder mi? Eder tabii. Senin duanı Allah kabul ederse, bir şeyler oğlum fayda eder. Dua müminin silahıdır. Onun için dua edeceksiniz kendinize, yakınlarınıza vesaire. Sonra Bir de bu kadar mı yani dervişlikte yüz eserle hayır. Şimdi ben size zikri kalbi öğreteceğim, dinleyin. La ilahe illallah la ilahe illallah La ilahe illallah. Buyurun size söyleyin Allah şahit olsun. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı yumun. Gözünüzü kapayın. ...Allah demeyi içinizden devam ettim sessiz, dil dudak kıpırdamadan. Allah mübarek etsin. İşte böyle sessiz kalbinden içinden Allah demeye zikri kalbi derler. Allah der, la ilahe illallah der, ne derse, zikrin çeşitleri çok. İçinden demeye zikri kalbilerler. Bunun sevabı çok fazladır. Buna devam edeceksiniz her zaman. Neden? Cennete girse bile Müslümanlar zikirsiz geçirdikleri zamana hayıflanacaklarmış diyor Peygamber Efendimiz onun için. Sonra sen de cennete girdiğin zaman ah vah, hay Allah demeyesin diye, eyvah demeden Allah diyelim. Değil mi? Öyle diyor eyvah demeden Allah diyelim. Gecede, gündüzde, yolda, vasıtada, trende, otobüste, yürürken, tarlada, bahçede, dükkanda, tezgahta, efendim makinenin başında, direksiyonun başında, her zaman fırsat oldukça kalbiniz Allah Allah Allah Allah desir. Zikriniz çok olsun, sevabınız çok olsun. Bizim bu tasavvuf yolumuz nedir? Bizim yolumuz Yoludur. Biz Peygamber Efendimiz İslam'ı getirmiş, onun getirdiği dini hayatı aynen yaşamak istiyoruz. Sünneti uygun övgü sürmek istiyoruz. Bidatlardan korunmak istiyoruz. Bidat nedir? Sünnete aykırı dinden sonradan ortaya çıkmış uyduruk işler. Onlardan uzak durmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz'in büyük sünnetleri, esaslı sünnetleri neler? Bir... Cami, cemaat, Cuma. Cemaatle namaz kılmak sevap, camide cuma namazı kılmak sevap, efendim cemaatten kopmamak, ayrılmamak sevap. Onun için namazları cemaatle kılmaya gayret edin. Farz namazların önünde arkasında sünnetleri vardır, sevaptır, onları kılın. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği beş namaz var, onları ben size yansıtıyorum. Sabah namazının arkasından durup, güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar zikirle, Kur'an'la meşgul olup iki rekat, dört rekat namaz kılınır. Buna işrak namazı derler. Şark kelimesiyle ilgili. Güneş şarktan doğup biraz yükselince. Burada yapılıyor sabah namazından sonra uygulanıyor. Bu iş yapılıyor. İşrak namazı kılmak. O gün bir haç ve ömre yapmış gibi sevap kazanır, rızkı bol olur, ölecekse imanla göçer diye Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir, işrak namazını kılın, Kaçırmayın, çok sevaplı olduğundan söylüyor. Hocamız nasıl olsa görmez, kılmayın. E, kılmaz, sen kılmaz, çekmez, sen çekme tesbihini. Herkes kendisine eder. Kimse kimseye zarar vermez. Hz. Ali Efendimiz Yemin etmiş, vallahi ömrümde kimseye iyilik etmedim, kötülük etmedim diye. Ne demek? İyilik yaptıysa kend, yaptımsa kendime yaptım, sevap yazılacak. Kötülük yaptıysam ona yapmadım. O mağdur ve mazlum olduğu için Allah'ın sevdiği tarafta ben haksızlık yapmışsam ben kendime kötülük yapmışım. Kötülük yapan zalim kendisine zulmetmiş oluyor aslında. Öldürse bile kendisine zarar. Onu öldürse bile o mazlumen öldüğü için şehit oluyor. Öldüren katil oluyor. Cehenneme gidiyor. Bu namazları kılır. Bir de sevap